Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Aziz kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh Bugün Bera İbni Malik'in adına kurulan bu güzel meclise Allah bizi kavuşturduğu için de ona sonsuz hamd ediyorum. Sizler evlerinizi, rahatlarınızı bırakıp onun için geldiniz. Bizler birer vesileyiz. Asıl sizi buraya getiren şey Bera İbni Malik'ti. Beni İstanbul'dan huzurunuza getiren de oydu. Ne güzel ki hayır adına buradayız İnşallah hayırlarımız çoğalsın Salih amellerimiz çoğalsın Allah'ı memnun edecek işlerimiz çoğalsın ki O işlerimiz o amellerimiz bize öte dünyada rahat ettirsin 82 il 82 sahabi deyip İstanbul'daki Siyer Araştırmaları Merkezi'ndeki yol arkadaşlarımızla beraber bir yola çıktık. Amacımız Türkiye'deki 81 vilayetimiz ve bir de Kıbrıs'ımız, 82 ilimizde o topraklarda bir şekilde izleri olan sahabi efendilerimizin izlerini sürmekti. Bu illerimizdeki sahabi efendilerimizi tespit ederken, kabirdeki kabirleri orada olanları seçtik. İşte Adıyaman, işte İstanbul, işte Kıbrıs gibi. Bazı yerlerde kabirleri yok, makamlar var. Makamları orada olanları seçtik. İşte Mardin Selman-ı Farisi gibi, işte Siirt Abdurrahman İbn Af gibi. Bazı yerlerde bizzat o toprakların fetihlerine katılan yiğitleri seçtik. İşte Diyarbakır'da Halid bin Velid, işte Erzurum'da Habib İbni Mesleme gibi. Bazı yerleri de ilişkilendirdik. Oralarda bizzat sahabinin ayak izi yoktu ama kokusu vardı, tadı vardı. O tat ve kokuyu nazara vermeye çalıştık. Karaman onlardan bir tanesi. Bera İbni Malik'in, Bugün burada anlatılmasının sebepleri var elbette ki. Hiçbirini öylesine seçmedik. Belli şeylere dikkat ederek seçtik. Sebeplerinden birkaçı benim yanımda kalsın da birkaçını size söyleyeyim. Onlardan bir tanesi şu. Karaman ya da eski ismiyle Larende anlamı esmer, zayıf. Ama Yağız delikanlı demek. Yanlışsam Karamanlar beni düzelsinler. Bakın tabakat kitaplarına. Bera ibni Malik nasıl anlatılıyor. Esmer, zayıf ama Yağız bir delikanlı. Madem Karaman'ın anlamı bu. O anlama uygun bir sahabi anlatılsın. Bu topraklarda dedik ve Bera İbni Malik'e. Bu gece biz misafir olduk ev sahibi o biz onun misafiriyiz eğer kabul ederse bu gece biz ona misafir olduk. İkincisi Karaman yazılı tarihi beş bin bin seneye dayanan bir ilimiz çok tarihi bir ildir. Siz bakmayın şimdilerde biraz başka illerin gölgesinde kalmıştır ama ben inanıyorum ki bir gün gelecek Karaman tarihteki değeri fark edilecek ve o şekilde de o edasıyla o endamıyla tarihteki gibi yine söz söyleyecek inşallah. Madem Karaman beş binlik bin yıllık ki daha ötesi de var böyle eski bir ilimizdir. Böyle eski bir ilimizde sahabenin eskimez bir duası olan şehadeti hayatıyla bize anlatacak bir yiğit anlatılmalıdır. Onlardan birçoğundan biz şehadeti öğreniriz. Ama emin olun eğer ben size şimdi engel olmasam, görüntüm size engel olmazsa sesim size engel olmazsa bir yansıtabilsem size Bera İbni Malik'i hepiniz takdir edeceksiniz ki o bir şehadet öğretmenidir öyle olduğu için Karaman'da Bera İbni Malik anlatılmalıdır bir diğer sebebi de şu onun teyzesi Ümmü Haram Kıbrıs'ın fatihidir İnşallah Kıbrıs'ta Ümmü Haram diyeceğiz Kabri oradadır 86 yaşında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Duasına mazhar olmak için Kadınlığına bakmamış Yaşlılığına bakmamış Ta oralara kadar gitmiş Ve orada şehadet şerbetini içmiştir. O Kıbrıs'ta Hemen onun karşısında Ümmü Süleymi biz Mersin'de anlatacağız. İki kız kardeş karşılıklı birbirlerine seslerini duyursunlar diye. Madem Mersin'de Ümmü Süleym diyeceğiz. Onun çocuklarından biri olan Bera'da elbette ki Karaman'da anlatılmalıydı. Onun için burada anlatacağız. Yakışır değil mi Karamanlılar Bera İbni Malik buraya? Asıl... Yakışması nasıl olacak biliyor musunuz? İçinizden inşallah beralar çıkacak. Zaten dert odur. Eğer sadece biz sözleri burada bırakacaksak konuştuk. Şuradan çıkınca diyeceksiniz ki çok güzel bir sohbet dinledik. Ama bu Evlerimize sirayet etmeyecekse Hayatlarımıza sirayet etmeyecekse inanın bundan ne Bera memnun olur Ne bundan Allah memnun olur Biz inşallah Berayı da memnun edeceğiz Rabbimizi de memnun edeceğiz Allah memnun edenlerden eylesin Bera ibni Malik Medineli Ensarın yiğitlerinden Ailesi Neccar oğulları Necar oğulları dersem aklınıza birkaç şey gelir değil mi? Aleyhissalatü vesselam efendimizin babası Abdullah, Abdullah'ın dayıları Neccar oğullarından. Biliyorsunuz efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr o ailedendi. Onun babası yani Abdülmuttalib'in babası bir ticari sefer için o günkü adı olan Yesrib'e uğramış orada Selma validemizi görmüş onunla evlenmiş oradan Gazze'ye gitmiş şimdi işgal altında ama bir gün inşallah oralarında özgürce ezana kavuştuğunu Rabbim bizlere nasip eyleyecek Gazze'de vefat etmiş onun içinde Araplar Gazze'ye Gazze-ü Haşim demişler. Haşim'in Gazze'si demişler. Efendimizin babasının dayıları o mahalleden olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha annesinin karnındayken baba Abdullah 25 yaşındayken dayılarını görmek için geliyor Yesrib'e hastalanıyor ve orada vefat ediyor. Nerede vefat ediyor biliyor musunuz? Ben size yerini söyleyeyim de kaderi ilahinin güzelliğine şöyle bir bakın. Efendimiz şu anda nerede yatıyor? Mescid-i Nebevi'nin içerisinde. Babası da orada. Babası da şu anda Mescid-i Nebevi'nin içinde Kıble yönünün tam aksi istikametinde takribi olarak yerini biliyoruz. Kesin olarak değil, takribi olarak yerini bildiğimiz orada metfun. Baba oğul ikisine de hayran olalım, kurban olalım, ikisi de aynı yerde yatıyor. Neccar oğulları demek... Aleyhissalatü vesselam efendimizle böyle bağları olan bir aile demek. İşte Bera İbni Malik böyle bir aileden. Babası kim? Malik İbni nadır İbni Damdam ya da şöyle bir okunuşu var. İbni Dumdum. Baba ne hanımı kadar ne de iki çocuğu kadar ikisini de söyleyeceğim şimdi nasipli değil. Hidayet nasip işidir. Kul isteyecek ki Allah o kapıları açsın. İstememiş. Direnmiş İslam'a karşı. Hanımı Müslüman olmuş diye kızmış. Çocukları annelerini dinledi diye kızmış. O kızgınlıkla çekip gitmiş. Ve Şam'a giderken yolda küfür üzere ölmüş. Ama gelin anaya Ana kim? Ümmü Süleym Asıl ismi Rümeysa binti milhan Rümeysa ne demek biliyor musunuz Arap dilinde bilmiyorum adı Rümeysa olan hanım var mı içimizde? Birkaç anlamı var da bir anlamı da şudur Takım yıldızının en parlak yıldızı İnanın isminin anlamını taşır Rümeysa o yıldızlar içerisindeki biz sahabenin her birine bir yıldız dedik. O yıldızlar içerisinde Rümeysa hanımlar içerisinde en fazla parlayan yıldızlardan bir tanesidir. Daha Efendimiz ortada yok. Musab'ın vesilesiyle iman şerbetini içmiş. Efendimiz gelmiş ona daha da hayran olmuş. İki tane çocuğu var. Büyü Bera, Küçüğü Enes, Enes'i çok iyi tanıyorsunuz değil mi, Enes bin Malik, Hadimur Resul deriz ona, Enes bin Malik demek ve selam efendimizden 2286 tane hadis rivayet eden yiğit demektir, Enes bin Malik demek dinin üçte biri demektir, Enes bin Malik demek Peygamberi en iyi tanıyan yiğitlerden bir tanesi demektir. Ne yaptı da Enes bu seviyeye geldi? Aslında Enes bir şey yapmadı. Yaptı da asıl Enes'i ortaya çıkaran Enes'in anasıydı. Analar da babalar da alsınlar buradan alacaklarını. Efendimiz geliyor. Medineli Ensar. Artık evlerinde ne varsa Efendimiz'e hediye etmek istiyorlar. Bir tas hurma, güzel bir meyve, bir kap kacak ne varsa. Ümmü Süleym şöyle bir bakıyor. Dul bir kadın, kocası gitmiş, onları terk etmiş. Ben ne verebilirim ki diyor peygambere. Enes o gün 10 yaşında, Bera o gün 12 yaşında. Efendimiz hicret ettiğinde yaşları budur. 10 yaşındaki Enes'in ellerini tutar ve Efendimiz'in huzuruna gelir. Ya Resulallah herkes sana bir şey verdi. Benim sana vereceğim bir şey yok. Ben de bu yavrumu sana veriyorum. Hem de öyle bir veriyorum ki arkama bir daha bakmadan. Vallahi böyledir. Hani bizde bir söz var. Eti senin kemiği benim. Bazıları bir basamak daha ileri giderler, eti de senin, kemiği de senindirler. Emin olun Ümmü Süleym bunu yapmıştır. Efendimiz'e vermiş, ya Resulallah eti senin, kemiği de senin demiş, bir daha da enesi Allah Resulü'nün yanından yanına getirmemiş, adeta onu Efendimiz'in yanında unutmuştur. Ama Ümmü Süleym, Efendimiz'e Enes'i emanet ederken bir şey istiyor. Ya Resulallah diyor dua et Enes'e de Enes senin yanında çok farklı bir biçimde kalsın. Açıyor Allah Resulü ellerini o gün ilk gün Enes'in Mescid-i Nebevi'ye adandığı gün bir dua ediyor. Allah'ım neslini de rızkını da onun sen ömrünü de bereketlendir Ne oluyor biliyor musunuz bu duanın karşılığında Enes 90 küsur yıl yaşıyor Ömür bereketlendi Enes diyor herkes mahsulünü bir kez kaldırırdı Ben iki kez kaldırırdım Allah ona onu da nasip etti Yine Enes'in kendi söylüyor kendi sülbümden dikkat buyurun 125 insanı gördüm. Allah böyle bir duayı pe peygamberine yaptırırsa olacağı budur. Enes bin Malik Beran'ın küçük kardeşi aralarında iki yaş var. Ama Bera İbni Malik o günler anasının yanında. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hicret edip geliyor Medine'ye. Enes peygamberin yanında Bera annesinin yanında günler böyle geçiyor. Annesi Ümmü Süleym Ebu Talha isimli Zeyd bin Sehil isimindeki ensarın yiğitlerinden birisiyle evleniyor. Annesi Ebu Talha'yla evlenince Berada Suffa mektebine geliyor ve geliş o geliştir. O da Enes'le beraber peygamberin mescidinde, peygamberin ikliminde yetişen biri oluyor. Bera İbn Malik o medreseye gelir gelmez ashabtan bir şeyler görüyor. Bakıyor ki sahabenin bazıları kim mesela Hazreti Hamza gibi kim mesela Mus'ab gibi, kim mesela Abdullah İbni Caş gibi, kim mesela Enes bin Nadr gibi, sayın birkaç tane daha isim, radıyallahu anhümecmain, onlardan bir şey öğreniyor. Bu adını saydığım isimler dualarının başına hep şehadeti koymuşlar. Var mı içimizde öyle yiğit bilmiyorum. Şehadeti marşlarda söylememişler, sloganını atmamışlar, sadece bu işin havasını, civasını atmamışlar. Bu işi samimiyetle dualarının başına koymuşlar ve onun için onlar başta da Berah ibni Malik rezak olan Allah'tan rızık olarak aş iş eş şu bu değil şehadet istemiş şehadet istemiş. Bu nasıl bir şey Allah'ım? Niye bizde yoktur da onlarda vardır bu? Demek biz şehadetin daha ne olduğunu anlamamışız. Demek biz rezzak olan Allah'tan hep peşin olanı istemişiz. Açmışız el, ellerimizi Allah'ım şunu ver demişiz Allah'ım bunu ver demişiz. Demek biz Allah'tan şehadet istenileceğini de bilmemişiz. Meğer bunları bize Bera öğretecekmiş. Olsun inşallah bugün öğreneceğiz. Bera'nın duası: Allahum merzuknu şehadeten fi sebilik. Allah'ım bana yolunda şehadet rızkını ver. Duası budur. Hiçbir zaman o duayı Dilinden düşürmemiş. Hicretin dördüncü yılı bir maune faciası siyerin içerisinde bakın ne olduğunu göreceksiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir rivayete göre 40, bir başka rivayete göre 70 tane Kur'an öğretmeni gönderecek Arapların talebi üzerine Hicaz'ın ortalarına. O yetmiş tane Kur'an mualliminin içerisinde iki isim var. Haram İbni Milhan, Süleym İbni Milhan. Kim bunlar? Bera'nın dayıları. Gidecekler ve ikisi de şehit olacak. Dayıları şehit olunca Bera şahadet aşkını daha da içinde ziyadeleştirecek. Bedir olduğu zaman hicretin ikinci yılı Bera on dört yaşındadır. On dört yaşındadır ama bir yiğittir o. Gelecek Efendimizin karşısına ya Allah diyecek ne olur beni Bedre al. Efendimiz on beş yaşından küçükleri savaşı almadığı için almayacak. Bera o gün sabaha kadar gözyaşı dökecek ağlayacak. Bir yıl sonra Uhud için aynı talepte bulunacak. Efendimiz yine almayacak. Ama o Hendek savaşından sonra hep Efendimizin yanındadır. Hendek gazvesinde orada, arkasından Hudeybiye'de, arkasından Hayber'de, arkasından Tebuk'ta, arkasından Veda Haccı'nda, gaza umresinde Tebuk'ta yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam neredeyse Bera İbni Malik de orada olacak. Ve nereye giderse şunu diyerek gidecek. Bugün rezzat olan Allah rızık olarak bana şehadeti verecek. Hep aşkı bu, duası bu, heyecanı bu olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sesi çok güzel olduğu için Bera İbn Malik'in onu erkek askerlerin develerinin başına vermiştir. Hanımların develerinin başına da şey isimli bir zat var. Bera ile birbirlerine çok benzerler. Biri erkek develer, erkeklerin develerine bakıyor, biri hanımların develerine bakıyor. Sesleri güzel olduğu için de bazen şiirler söylüyorlar. Nağmeli bir biçimde yani bizim bugün anlayacağımız şekilde söyleyeyim marş söylüyorlar. Söyleyince de develer kendilerinden geçiyor. Bir gün söylüyor Bera, develer böyle bir hareketleniyor. Tabi onu harekete geçirmek onun büyüklüğüdür. Bera da biraz kendinden geçiyor bu işi yaptım diye. Hanımlar kusuruma bakmasın ama söyleyeceğim. Hanımlar da ona böyle bir bakıyorlar. Hanımların baktığını görünce biraz daha kendisini biraz daha farklı bir havaya sokuyor Efendimiz onu o anda görür görmez bakın peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesini konuşuyoruz kızma yok rencide etmek yok eğiliyor beranın kulağına bera Allah var diyor terbiye bu Allah var unutma onu bak onun sınırları var onları hatırla Anında Beran'ın hayatında bir düzen vardır. Bera bunu yaptığı zaman Enceşe'de altta kalmayacak. O da şiirler okuyacak. O da şiirler okuyunca hanımların develeri de biraz harekete geçecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Enceşe'yi de şöyle uyaracak. Yavaş ol Enceşe, kristalleri incilteceksin. Anladınız mı hanımlar? Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz size ne demiş? Efendimizin dünyasında hanım nerede duruyormuş beyler de anlasın da ona göre kendilerini hizaya çeksinler. Onun dünyasında hanım kristal gibi hem güzel hem hassas. Kırma, kırdırma onu koru. Bir ömür Efendimizin yaptığı budur. Onun hanesine on dört hanım girdi. Bir defada dokuz hanımla bir nikah altında beraber oldu. Ama tarih onun bir hanımına bir fiske vurduğunu yazmadı. Hem de analarımız neler yapmasına rağmen zannetmeyin ki analarımız rahat durdular. Açın ahsap süresini, açın Hucurat süresini Kur'an'ın anlattığı... Meseleleri okuyun. Ona rağmen Efendimiz hanımlarına karşı bir kristal muamelesi yaptı. Orada ence şeye söylediği odur. Aman yavaş ol, onları incitme. Bera İbni Malike, Efendimizin biçtiği rol bu. O, savaşlarda hep önde olacak ve erkek askerlerin devesine bakacak. Bu işi de anlının akıyla yaparak Aleyhisselatu vesselam efendimizi memnun ve razı etmiş bir biçimde efendimizi yolcu edecek. Efendimizin arkasından Hazreti Ebubekir gelecek. Zor günler o günler biliyorsunuz. İrtidat hareketleri, dinden çıkma hareketleri yayılmıştır. İslam coğrafyasının dört bir tarafında o günlerde Müseylemetül Kezzab isimli bir yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan bir yalancı çıkmış. Ve Hazreti Ebu Bekir Halid, Halid bin Velid'in komutasında bir orduyu ona gönderiyor. Bera da orada. Zaten bera hep Halid'in yanındadır. Ne zaman Halid bin Velid gelmiş İslam ailesine dahil olmuş... O günden sonra Bera İbni Malik her daim Halid bin Velid'in yanında yer alacaktır. Niçin? Halid iyi bir askerdir. Bera ise hesapsız kitapsız bir askerdir. Onun dünyasında hesap kitap yok. Şunu diyor stratejidir, plandır, programdır. O benim işim değil. Bana şunu söyleyin ne yapayım ben onu yapayım ben o işlerle zaman öldürmem o başkalarının işi. Onun için o askerin içerisine dahil olduğu zaman gözünü kırpmadan cesurca dalar kendisine yakışır bir biçimde bir kamet ortaya koyar. Hazreti Ömer bu huyunu çok iyi biliyor bir gün mektup yazıyor Halit bin Veli'de beraya sakın komutanlık verme. Niçin? O hesapsız bir adamdır. Dalar düşmanın içerisine İslam askerlerine zayiat verdirir. Bunu nereden biliyor Hazreti Ömer? Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde El Cezire'ye asker gönderecek Hazreti Ömer. El Cezire neresi? Bugün Anadolu topraklarının bir bölümü. Sahabe ile istişare ediyor. Sahabe orada farklı şeyler söylüyor. Bazıları da Hazreti Ömer'e Şimdi biraz duralım taşlar biraz yerine otursun bir müddet sonra gönderelim diye fikir beyan ediyorlar. Berada meclisin dışında o konuşulanları dinliyor. Şöyle hızlıca geliyor o cemaatin önünde duruyor. Siz diyor karılarınızı özlemişsiniz onun için savaş kararı çıkartmamak istiyorsunuz. Bunu der ve kaçar. Bir dakika durmaz orada. Çünkü bilir durursa eğer Hazreti Ömer orada ona bir şey söyler. Onu deyip kaçtığı için Hazreti Ömer onun arkasından bakar ve der ki şu delikanlının aşkına ben hayranım. Kızmamıştır aslında Hazreti Ömer. Çünkü onun yürekten söylendiğini çok iyi bilmektedir. Hazreti Ömer işte onun bu özelliğini bildiği için Halid bin Veli'de mektup yazar. Onu komutan olarak atama, asker olarak onu kullandır. O komutan olacak biri değil ama askerliğin hakkını ödeyecek birisidir. Yemame Savaşı, yani Müseylemetül Kezzap'ta olan o savaş o anda da Berâ ibni Malik o ordunun içerisinde Halid bin Velid'in yanındadır. Ama o ordu, müseylemenin ordusu çok kolay bir ordu değil, zor bir ordu. Asabiyetin bir araya getirdiği bir ordu. Asabiyet, ıkçılık insanların kavimleriyle, ırklarıyla, soylarıyla, soplarıyla övündükleri bir hastalık biliyorsunuz. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ondan beri olunması gerektiğini bize şiddetle tavsiye ettiği bir hastalık. Nasıl bir hastalık olduğunu anlamanız için bir örnek vereyim. Talha ennemiri isimli bir şahıs var. Taberi anlatır tarihinde bize. O müseylemetül Kezapla aynı kabileden. Gelir bir gün sendir Allah'ın peygamberi misin müseylemeye? Evettir. Sana ne geliyordur? Bana Rahman isimli bir melek geliyordur. Peki o melek sana gündüz mü geliyor gece mi? Gece geliyordur. Talha nedir biliyor musunuz? Vallahi sen yalancısın. Melek eğer Allah tarafından gönderilirse gündüz de gelir gece de gelir. Sadece insanların görmediği yerde bana bir şeyler geliyor diyen adam yalancıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselama vahiy bazen onlarca sahabinin içinde gelirdi. Biliyor bunu. Vallahi sen yalancısın diyor. Ama dikkat buyurun. Sözün arkası nedir biliyor musunuz? Benim kavmimin yalancısı Mudar. Mudar Efendimizin ailesinin adıdır. Mudar'ın doğrusundan daha iyidir bana. Asabiyet. Bizden olsun, çamurdan olsun. Yok böyle bir mantık. ise eğer bizden değilse de iyidir. Kötü ise eğer aynı babadan aynı anadan olsak bile kötüdür. İslam bunu dedirtir ama asabiyetin damarlarına kadar işleyen o kabile yalancı olduklarını bilmelerine rağmen müseylemenin arkasında yer alıyorlar. 40 bin kişilik bir ordu topluyor müseylemetül kezzab. Müslümanlar ne yapıyorlarsa bir türlü onları yenemiyorlar. Günlerce sürüyor savaş. İslam ordusu dağılmaya başlıyor biraz. Halit bin Velid yanındaki Bera'ya diyor ki Bera diyor. Kalk bir konuşma yap da şu askerleri biraz heyecanlandır. Kalkıyor Bera bir konuşma yapıyor. 3-5 cümlelik bir konuşmadır da o konuşmadan bir cümleyi söyleyeceğim size. Diyor ki ey Müslümanlar. Bugün sizin için Medine diye bir yer yoktur. Sizin için Allah ve cennet vardır. Bu ne demek biliyor musunuz? Ölmek var, dönmek yok. Bu cümle o kadar etkilemiştir ki çağdaş yazarlarımızdan birisi Halit Muhammed Halidi onun çok güzel bir kitabı var. Rical Havle Rasul. Resulullah'ın yanındaki yiğitler diye o kitabında Bera ibni Malik'i anlattığı yerin başlığı şudur. Bera İbni Malik Allah ve Cennet. Zaten ancak böyle özetlenir. Bera İbni Malik Risaletin davasının bir talebesi olarak çok iyi öğrenmişti ki bu davanın temel ilkelerinden bir tanesi Arkaya bakmak yoktur bizim davamızda. Kim bu da soruyu sorarsa sorsun ama bizim biz kaç kişiyiz sorusunu sormaya hakkımız yok. Neden? Bu acizlerin sorusudur da onun için. Ben müminsem Allah benimledir. Benimle beraber on kişi olsa ne olur? Bin kişi olsa ne olur? Yüz bin kişi olsa ne olur? Allah var mı? Bitmiştir. Bera İbni Malik bunu öğretiyor. Ve Risaletin davasında iş başa düştüğü zaman sağa sola bakmadan ben varım diyebilecek yiğitler istiyor, onu gösteriyor. Size bir şey hatırlattı mı bilmiyorum Bera İbni Malik'in bu sözü. Tarık bin Ziyad'ın ismini duymuşsunuzdur. İspanya'nın ya da bizim sözlüğümüzdeki ismiyle Endülüs'ün Fatih'i. Endülüs'ün Fatih'i olan o yiğit insan 100 gemi ile İspanya'nın sahillerine geldi. 98 gemiyi Tunus'a geri gönderdi. İki gemiyi de askerlerinin önünde yaktı. Sonra ne dedi askerlerine? Önünüzde deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz. Siz bilirsiniz. Ne yaparsanız yapın. Ne demek bu? Ölmek var, dönmek yok. Ölmek var ama dönmek yok. Bunu diyebiliyor muyuz? Vallahi biz Tarık bin Ziyad değiliz ki gemilerle gidelim İspanya'ya. Ama ben diyebileceğimiz birkaç alanı söyleyeyim. İçimizde muhakkak memurlar vardır. İmam kardeşler vardır. Şurada geçici süre bulunanlar vardır. Eğer bunlar İslami hizmet noktasında bura benim memleketim değil gittiğim yerde yaparım diye bazı şeyleri erteliyorlarsa bu ne Tarık bin Ziyad'ın işidir ne bu Bera İbni Malik'in işidir. Nereye Allah bizi göndermişse nereye? 15 gün bir gün 50 gün 50 sene bilmiyoruz. Ben şu anda sizin huzurunuzdayım. Dönmeye garantim var mı? Yok. Ben buraya ölmek için gelmişim. Böyle gelirsem eğer aslında ben Tarık bin Ziyad'ın, Bera İbn Malik'in yolundayım. Dönmek için değil. Eğer davamız risaletin davasıysa her evimizden çıktığımızda ölümle bu kadar ...barışık yürüyemiyorsak... ...neyi konuşacağız o zaman Allah aşkına? 50 yıllık, 100 yıllık o zaman... ...dünyaya hesaplarımızı yaparız. Ama biz ölümü... ...bu kadar yakın bilsek... ...kefen sırtımızda, bohçamızda taşıdığımız... ...eşyamız olarak çantamızı... yanımızı aldığımız zaman... ...koyduğumuz o pijamaların bile... ...bize kefen olduğunu... ...bildiğimiz zaman... ...biz inşallah... Tarık'ın ve Beran'ın yolundayız. İş budur. Onun için bu işi tarihte olmuş bitmiş bir iş olarak ne olur anlamayın. Ne olur öyle anlamayın. Bakın size bir söz söyleyeyim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz İslam medeniyetinin çocukları kıbeleri uyumak için dinlemeyiz. Uyanmak için dinleriz. Niye biz uyuma, uyumak için menkıve dinleyelim? Biz anamızdan nemli dinleriz eğer derdimiz uyumaksa. Ama biz tarihi okuduğumuz zaman, tarihin şahsiyetlerini okuduğumuz zaman her biri kalk, alem seni bekliyor, senin yapacağın işi bekliyor diye dinlemek durumundayız. Bera İbni Malik bize bunu söylüyor. O orada bunu deyince askerler heyecanlanıyorlar. Bir anda saldırıyorlar müseylemenin ordusuna ve müseylemenin ordusunu hadikatul mevd diye isimlendirilen ölüm bahçesine tıkıyorlar. Adı ölüm bahçesi hadika ama sıradan bir hadika değil. Nedir biliyor musunuz? Tam bir kale. Etrafı surlarla çevrili, içeride bir sürü asker, Müslüman askerleri kaleye giremiyor. Ne yapıyorlarsa giremiyorlar. Onlar da ok yağmuruna tutmuşlar, Müslümanları kaleye yaklaştırmıyorlar. Bera İbn Malik yine sahnede diyor ki askerlere, arkadaşlarına ben oturayım diyor kalkanımın üzerine biliyorsunuz değil mi kalkan nedir? Siz mızraklarınızla alın beni, kalkanımı, kalkanığı öyle hızlı bir biçimde kalenin içerisine atın. Eğer içeriden biri kalenin kapısını açmazsa, Müslümanlar asla onları içeriden fethedemez. Halit diyor ki öldürürler seni, e öldürsünler diyor. Olmasa bir fela, fela gider. Ya açarsam Halit bu kadar askerin derdini Ferahlatmış olurum. Bu izni koparıyor, oturuyor kalkanının üzerine, askerler mızraklarıyla bir anda atıyorlar onu bahçenin içerisine, yara bere içerisinde kılıç darbeleriyle, ok isabetleriyle kalenin kapısını açmaya muvaffak oluyor. Ve askerler giriyor, müseylemenin ordusunu yerle bir ediyorlar. Müseyleme'yi o gün kim öldürecektir orada biliyor musunuz? Uhud günü. Hazreti Hamza'yı talihsiz mızrağıyla vuran vahşi, aynı mızrağıyla o gün Hamza'yı öldürdüğü gibi Müseyleme'yi de yere serecektir. Enes bin Malik anlatıyor. Saydım diyor ben. O gün tam 80 tane vücudunda darbe vardı. Ama Allah için, ama bu din için, ama Risaletin davası için hiç umrunda değil. Bilakis üzülüyor. Bu sefer de bana nasip olmadı. O güzel yüzlü ölüm diyor. Şehadet için gitmiş ama Allah nasip etmemiş. Bir ay boyunca Halid İbni Velid... Kendisi ilgileniyor Beran'ın tedavisiyle. Bir ay sonra biraz iyileşiyor. Zehebi'nin siyerinde tabareninin mu'cemul efsatında anlatılan bir rivayeti aktaracağım size. Rivayeti bize nakleden de Beran'ın kardeşi Enes bin Malik'tir. Baktım diyor Yemame'nin arkasında artık kaç ay geçmişse İslam askerlerinden ayrılmış Uzaklarda bir yerde oturuyor. Yanına yaklaştım bir de ne yaklaşayım. Nameli şiir okuyor. Yani marş söylüyor. Marş mırıldanıyor. Gittim yanına dedim ki. Allah'ın kitabı dururken tutturmuşsun şu marşların yakasını. Bırak onu da Kur'an'dan ayetler oku. Bir anda kaldırdı başını. Baktım yüzünden gözünden yaşlar akıyor. Ne oldu dedim. Enes dedi. Bu sefer de gelmedi şahadet. Bu sefer de Allah nasip etmedi. Enes'i şaşırdım kaldım. Ben orada keyfine bir şeyler söylediğini zannediyordum. Meğer şahadet şahadet diyormuş. Meğer marşında bile halen şahadetin aşkıyla yanıp tutuşuyormuş. Sonra sildi diyor gözlerini ve kalktı ayağa dedi ki Enes vallahi Allah bana şahadeti ulaştıracak. İnanmış. Onun ona geleceğinden tereddüdü yok. Bana Allah ulaştıracak. Ben ki yıllardır savaş meydanlarındayım. Kaç tane insanın önüne çıktım? Kaç kişiyle kılıç salladım? Kaç düelloyu kazandım onun bir adı da düello kahramanıdır. Kimin karşısına çıkmışsa onu yere sermiştir. Allah beni bugüne kadar yaşatmışsa beni korkaklar gibi yatakta canımı almayacak. Bu nasıl bir aşktır Allah aşkına? Bunun tarifi mümkün müdür? Bu söylenecek kadar kolay bir şey değil. Korkaklar gibi Allah benim yatakta canımı almayacak. Sarıldım diyor Enes teskin ettim. Öylece ayrıldık. O günden sonra hangi savaşa geçmişse, hangi savaşın içerisinde yer almışsa Bera ibni Malik'in duruşu budur. Gidip dönmemek üzere yürüyor. Gidip de şehit olmak için adımlarını atıyor. Hicretin 20. yılı. Gir İran'ın Tüster şehri. Kaç yaşında Bera İbni Malik? 31 yaşında. Delikanlı, genç. Ne evlenmiş, ne çoluk çocuk sahibi olmuş. Hiçbiri gözünde gözükmüyor. Onun gözünde o anda, o ana kadar da hep şehadet, hep şehadet. İranlıların Tüster şehri mühim bir şehirdir. Tarihi bilenler bilirler. Çok sağlam kaleleri vardır. Ve İranlılar pek de Müslümanların İslam askerlerinin bilmediği teknikler kullanırlar o savaşta. Ne gibi? Mesela yukarıdan aşağıya kızgın demir kancalar atarlar. İslam askerlerinden biri o kancaya tutundu mu? Elini verip de kendisini de kurtaramaz çekerler o kancayı yukarıya doğru ve içeride onu hallederler. Kaç askeri öyle öldürmüşlerdir. Bera ibni Malik bir gün bakıyor ki o kancaların bir tanesine kardeşi Enes tutuluyor. Durur mu koşuyor kızgınmış yakarmış hiç bakmadan o kancalara sarıldığı gibi Enes'i kurtarıyor. Ama Enes diyor ki el diye bir şey kalmamıştı. Erimişti adeta elleri. Tam bir ay bir buçuk ay ellerinin iyileşmesini bekledik. O güne kadar da savaş devam etti. Artık İslam askerlerinin takatleri yavaş yavaş bitecek. Ebul Musa el eşari bir haber getiriyor. Diyor ki ben içeriden biriyle anlaştım. O bana gizli bir geçiş yolunu gösterdi. Şimdi bana iki tane cesur asker lazım ki o gizli geçiş yolundan girsin içeriye kalenin kapılarını açsın Müslümanlar kaleye girsin. Enes bin Malik diyor ki elleri sarılı eli yine havada ben gideceğim dedi ve elini kaldırdı. Yanına mücezzir diye bir ensari genci daha aldı. Hasta hasta eli sakat sakat. O işi yapmak için yürüdü. Arkaya bakmak yok. Ben yaptım bunu da başkası yapsın demek yok. O bizim işimiz. Ben yaptım bunu da ben yapacağım. Bunu da ben kazanacağım. Bu sevap da bana ait olsun diye hayırda yarış var. Gidiyor, açıyor, İslam askerleri giriyor. Kuşatılıyor İslam askerleri tarafından ama içeride şiddetli bir savaş vardır. Gerçekten kan gövdeyi götürecek gibi bir savaştır. O anda Bera diyor ki eğer ben bu kalenin komutanını Duello'ya davet eder öldürürsem bu askerleri çözerim. Çağırıyor onu öldürüyor yine iş çözülmüyor. O anda sahabilerden bir tanesi... Bera İbni Malik'in yanına gidiyor. Bera diyor sana bir şey hatırlatacağım. Hatırlıyor musun bir gün Medine'de sen üstün başın dağınık bir halde. Tozlanmış saçların karışmış bir halde Mescid-i Nebevi'ye girdin. Biz seni öyle dağınık ve toz toprak içerisinde görünce hepimiz burun kıvırdık. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz seni yanına çağırdı. Dedi ki nice üstü başı dağınık insanlar vardır ki onlar dua için ellerini kaldırdıklarında ve yemin ettiklerinde Allah onların duasını boş çevirmez. Ve bera onlardandır. Hatırlıyor musun diyor o sahabi. berâ İbni Malik diyor ki nasıl unuturum? Bu bana verilmiş en büyük müjdeydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün o duayı benim için, o sözü benim için söyledi. Ben nasıl unuturum onu? Hadi o gün bugündür. Aç ellerini dua et. İnşallah senin duanla Allah Müslümanlara zafer versin. Peki diyor ama bir şartım var. Benim yaptığım duaya siz de gönülden amin diyeceksiniz. Tamam diyor. Açıyor. Allah'ım takatler tükendi. Günlerdir bu kalenin içerisindeyiz. Ne olur katından bana bir zafer, bizlere bir zafer ihsan eyle. Cemaat amin diyor. Ne olur ya Rabbi bugün bu kalede beni şehit olarak katına al. Allah, Allah, Allah. Bir amin daha geliyor. Bir amin söyleniyor o duaya ki. Enes Malik rivayet ediyor. Amin dedik diyor ben de dedim. Sonra şöyle bir göz göze geldik. Bana baktı ve tebessüm etti. Ben anladım ki o gün beranın o son bakışıdır. Ve son bakışı olacaktı. O gün 20 tane askerin içerisinde onlarla yiğitçe savaşıp sonra ruhunu Allah'a teslim edecekti. Rezzak olan Allah'tan istediği o rızka, o gün, ora, gün orada kavuşacaktı. Bir ömür Allah'tan bu istenir de Allah vermez mi? Neyi istediniz de Allah vermedi Allah aşkına? Neyi istedik ki vermedi? Biz istemeyi bilmiyorsak o bizim suçumuz. Eğer istemeyi bilseydik ve usulüne göre isteseydik Allah bize de verecekti. Allah bize gerçek manada istemeyi öğretsin inşallah. Enes bin Malik... Onun kardeşi olarak onun hayatına dair çok şey anlatır. Ben de çok şey anlatabilirim ama vakitler sınırlı. Yavaş yavaş toparlayacağım. Bera İbni Malik'ten biz Efendimizin kutlu lisanından birkaç hadis duyarız. Sayısı üçü dördü geçmez. Biri biraz önce size rivayet ettiğim hadisti. Bir hadis daha rivayet eder ki bize çok mühimdir. Ona da dikkatlerimizin celb olması gerekir. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın o hadisini söylüyor Bera bize. Diyor bir gün bizi topladı Mescid-i Nebeviye, kendi hutbeye çıktı Minber'e. Öyle bir ses tonuyla konuşuyor ki Efendimiz şimdiye kadar biz öyle bir konuşmasına hiç şahit olmamıştık. Bağıra bağıra konuşuyor. Efendimizin çok adeti değildir. Bağıra bağıra konuşuyor ki sesi Medine'nin dışına da, Mescid-i Nebevi'nin dışına da, Hücre-i Saadet'in dışına da yayılsın. Merak ettik, Efendimiz'i bu kadar hiddetli, hiddetlendiren şey nedir? Ne demiştir sizce Efendimiz? Hepimizin bir hastalığına dikkat çekecek. Efendimiz'in sözü şu, Ey dilleriyle iman etmelerine rağmen, Kalpleriyle inkar edenler Müslümanların ayıplarını araştırmayın Ayıpların üstünü örtün Siz ayıpları örtün ki Allah da sizin ayıbınızı örtsün Eğer ayıpları araştırırsanız Son cümleye dikkat edin Evinizin içinde dahi olsanız Allah sizi rezil eder bu hadisi rivayet ediyor. Sadak da ya Resulallah der misiniz bu hadise? Nasıl diyemeyiz? Her sözüne deriz, bu sözüne de deriz. Sadak da ya Resulallah, her sözünde doğrusun, bu sözünde de doğrusun. Madem öyle, işimiz ayıp bulmak mı? İşimiz ayıplarımızı kapatmak mı? Akıllı adamın nazarı kendinde olur başkasında değil. İnşallah siz ve ben nefislerimizi düzelteceğiz başkalarından önce. Kendilerimizi de yoğunlaştıracağız bakışlarımızı ki ayıp adına bir şey kalmasın hayatlarımızda inşallah. Bakın Bera İbni Malik bu hadisiyle de bize bunu rivayet etti. Dedim ya çok şey söylenir ama ben Karamanlı kardeşlerime Bera İbni Malik'in... Hayatının üzerinden Beş tane mesajı Söyleyip sözlerimi noktalayacağım İnşallah sizler de Alacaksınız bu beş mesajı Hayatlarınıza Taşıyacaksınız ki Bugün buradaki şu güzellik Sokağımıza yansısın Hayatımıza yansısın Evimize yansısın işimize yansısın inşallah Söz veriyorsunuz değil mi Burada bırakmayacağınıza Söz mü İnşallah. Bir, ada Ümmü Süleym gibi evlatlarını peygamberin mektebine biri Enes gibi alim, biri Bera gibi mücahit olsun. Biz adam olmaz. Hanne adadı karnında daha doğmamış çocuğu Meryem'i mabede, Meryem İsa'nın anası oldu. E biz adamıyoruz çocuklarımızdan halen hizmet bekliyoruz. Biz analığı, biz babalığı tam anlamıyla yerine getirmedikten sonra onlardan Enes çıkmaz. Bunu unutmayın. Bera çıkmaz. Ne Enes gibi alim çıkar ne Bera gibi mücahit çıkar. İş bizde bitiyor. Biz eğer adamayı becerebilirsek, adamak da yiğit adamların işidir. Herkes onu adayamaz. Adayışını gerçekten hakkıyla yerine getirirsek... Allah'ın izniyle çocuklarımızdan atık çıkmaz. Allah'ın izniyle çocuklarımızdan işe yaramaz adam çıkmaz. Allah adamayı bizlere nasip eylesin. 2. Yürü arkana bakmadan risalet davasının zorlu yollarını adımların küçük, işlerin az olsa bile Allah bereketini ihsan etsin. Az deme. Geliyorsun bir akşam bir araya 3-5 Müslüman açıyorsun Kur'an'dan ayetler okuyorsun. Açıyorsun Riyazu Salih'inden hadisler okuyorsun. Ne olacak bu işimle deme. İş odur aslında. Küçüğünü yap ki Allah büyüğünü nasip etsin sana. Sen onun hakkını ver ki Allah ötesini nasip eylesin sana. Sen bu manada kendine yakışanı yap ki ötelere yani berekete ait sözü de Allah söylesin. 3. Bul kendine Halit gibi bir yol rehberi ve hayat arkadaşı, eksiğini tamamlasın, noksanını gidersin ve sana cennetin kokusunu hissettirsin. Sadık dost budur biliyor musunuz? Sadık dost Allah'ın insana dünyada verdiği cennettir. Dostlarınıza bakın, namazı niyazı olan, Allah konusunda hassasiyeti olan, Allah gibi derdi olan, Kur'an gibi bir derdi olan dostunuz olsun sağınızda solunuzda. Olsun ki düştüğünüzde el uzatılsın ve siz de öylelerinin dostu olun. Eğer dostlarınızı Halitlerden seçmezseniz sağınız solunuz boş kalmaz. Orayı Allah başkalarıyla doldurtur. Orayı şeytan doldurtur Allah korusun. Şeytanın gönderdiği adamın da bizi nereye vardıracağı bellidir. 4. Yaşa şehit gibi hayatını imanın hayatına hayatın imanına şahitlik yapsın söyleminle. Hayatın birbirini tamamlasın Sadece sözde bırakma Öze de indir Söylediğin sözlerin altını doldur Hayatınla doldur Hayatınla doldurursan eğer Sahabi gibi Bazen dilini bilmediğin insanların Karşısına geçtiğin zaman bile Bir Allah dersin Yürekler fethedersin Bu iş budur Emin olun budur. Emin olun mesele sözü güzel kullanma meselesi değildir. Mesele dil bilme meselesi değildir. Mesele psikoloji bilme, sosyoloji bilme. Bunlar hikaye. Bunlar hikaye. Asıl mesele ihlas ile hareket etmektir. İhlas olsun hepsi olur. İhlas olmasın. Bütün dünya sizinle olsun hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla... Şehit gibi yaşa ki şehadet sana hediye edilsin inşallah. 5. İste rezzak olan Allah'tan şehadeti bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün ama bir gün mutlaka gelip sana kavuşsun. İste rezzak olan Allah'tan şehadeti bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Ama bir gün mutlaka gelip sana kavuşsun. Allah şehitlerden yazsın, şahitlerden yazsın, neslimizi imanımızın şehidi ve şahidi kılsın. Karamanımızdan beralar yetiştirsin, beralara bereket versin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.